Allah deder, ondan yardım ve mafiyettileriz. Nefislerimizin şerinden ona sığınırız. Allah kime hidayet dilerse onu sapdıracak yoktur. Kimi de sapdırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey vidat, her vidat dalalet, her dalalet ateştedir. Allah hepinize hayır versin. O razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi, cemali görmeyi nasip etsin. Allah subhanahu ve teala Allah subhanahu ve teala Bir an olsun bizleri nefsimize bırakmasın,、Amin. neslimizi tehli tehli insanlardan inesin. Evet kardeşler, dersimiz bugün kadere iman. Biliyorsunuz iman, inanan ve küfür edeni birbirinden ayıran bir kavramdır, kelimidir. Yani Allah'a iman eden, inandığı gibi yaşayan. yaşantısını dine göre yönlendiren mümin insanların gideceği yer cennet ve Allah'ın nedir? Cemalidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam müminin tanımını yaparken elinden dilinden emin onlandır demiştir. İmandan bahsederken kalp, dil ve azaların tasdiki artma ve eksilmesinden bahsettik. Her üç noktanın da kendi kendine birçok neleri vardır, şubeleri vardır. Kalbin amelleri, dilin amelleri, azaların amelleri vardır. Kadere iman da imanın cüzlerinden bir cüz olması hasebiyle o da kendi arasında nedir? Ayrıldığı noktaları vardır. O da kendi başına müstakil nedir? Bir konudur. Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu şeylerden kullar razı mı, değil midir? Bir imtihan vesilesidir. Tabi kadere, iman diğer meseleler gibi tamamen naslarla bilinmesi gereken ve diğer meselelerde de gündeme getirdiğimiz gibi aklın zerre kadar Selahiyetinin olmadığı nedir bölgelerdir. Ve her meselede aklını vahin önüne geçiren insanların ayağı kaydığı gibi kaderde de aklını önüne geçiren vahin önüne geçiren insanların ayağı ne yapmış kaymıştır. Allah hepimize güzel bir anlayış bana da güzel bir anlatma nasip etsin. Kardeşlerim kader. Allah'ın kainattaki herşeyi ezeli, ilmi ve hikmeti doğrultusunda takdir etmesi o ilmine uygun bir şekilde düzenlemesidir. Ehl-i sünnet vel cemaatın kader inancına baktığımızda Yüce Allah'ın herşeyin yaratıcısı, herşeyin sahibi, herşeyin yöneticisidir. hiçbir şeyi daha yaratmamışken olacak her şeyin kaderini çizmiş, kullarının ve diğer bütün mahlukatın ölümlerini, ömürlerini, rızıklarını, yapacağı işleri, ahlaki durumlarını, iyi ya da kötü olacaklarını apaçık bir kitap olan Levf-i Muhafuz'da yazmış ve saymıştır. Allah neyi dilerse o olur. neyi de dilemezse hiç kimsenin onu meydana getirmeye gücü yetmez. Onun her şeye gücü yeter. Kimi dilerse hidayete, kimi dilerse sapıklığa erdirir. O neyin olduğunu, neyin olacağını, neyin de meydana gelmediğini, eğer meydana gelmediyse neyin nasıl olacağını da çok iyi bilir. Kulların da Allah'ın kendileri için çizmiş olduğu kader doğrultusunda yapmak istedikleri şeyleri dileme ve güçlerini bu doğrultuda kullanma hakları vardır. Tabii ki kulların ancak Allah'ın dilediği şeyleri dileyebileceklerine ikrad edip buna inanmaları gerekir. Şüphesiz ki Allah kullarını, fiillerini, yaptığı işleri yaratandır. Fakat kullar bu işleri fiiliyatta yapanlarıdır. Kullun yapılması gerekli olan şeyleri terk edip, yapılması haram olan şeyleri fiiliyata dökmeleri hususunda yüce Allah'a karşı kullanabilecekleri bir özürleri, hüccetleri yoktur. Bilakis hüccet Kulların üzerine ikame edilmiştir. Kullun nefsine gelen musibetler bu kaderdir demesi caizdir. İşlediği günahlar için bu kaderimde vardı demesi caiz değildir. Eğer fatıhlarından tövbe derse o zaman bu şekilde söylemek caiz olur. Yani. Kul günah işlediğinde bu benim kaderimdir, ne yapamıyor diyenler. Yani seçme hakkına sahip olduğu şeyler, kader maskesi altında ne yapamıyorsunuz, söyleyemiyorsunuz. Allah Azze ve Celle yarattığı fiilleri iki kısıma ayırır. Birincisi yüce Allah'ın mahlukatın fiillerini. Onların istek, irade ve seçme hakları dışında yönlendirmesi, kendi istediğine göre şekillendirmesidir. Yüce Allah sadece kendi dilediğini yapar. Öldürme, diriltme, hastalık, şifa verme bu fiiller o kabildendir. İkincisi, irade ve isteği olan her türlü mahlukatın kendi istek ve arzuları doğrultusunda yapmış olduğu fiillerdir. Kişi bir iş için bir olayın kendi isteği dışında cereyan etmesiyle kendi arzuları doğrultusunda vuku bulması arasında farkı anlayabilir. Şöyle ki bir kişinin merdivenden, merdivenle aşağı inmesi veyahut birinin onu çatıdan aşağı zorla inmesi buna bir örnektir. Her ikisi de aşağıya ne yapmıştır? İnmiştir. ama birincisi kendi rızası ile inmiş, ikincisi ne yapmış? Zor ile indirilmiştir. Allah kulun fiillerini yaratmış ve kulun fiilleri de kendi işlemesidir. Yüce Allah kulu ve onun fiiliyatını da yaratmıştır. Ve ona o fiili yapabilme gücü ve isteği vermiştir. Kul o fiili gerçekte yapan Değil ile temas halinde bulunmaktadır. Kişi eğer iman ederse bu enin onun kendi gücü ile yapmış olduğu bir şeydir. Şayet küfür ve inkar ederse bu yine onun isteği doğrultusunda meydana gelmiştir. Bu aynı, bu meyva şu ağaştandır, şu mahsuz, bu topraktandır dememiz gibidir. Yani her ikisi de ondan gelmiştir.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 Ama Allah dileseydi ondan da ne yapar? Meyve çıkardı. Meyve ağaçtandır ama onu yaratan nedir? Allah'tır. Bunun gibi daha birçok örnek verebiliriz. İşte bu şekilde Allah'ın yaratması ile kulun fiili işlemesi arasında bir bağlantı vardır. Aralarında hiçbir çelişki yoktur. Dedem şekerliyedir. Allah Azze ve Celle Allah Allah sizi ve sizin yaptıklarınızı yaratmıştır. Buyurmuş. Safat 96'da. Ve şöyle buyurmuş: Kim malından verir ve Allah'ın azabından sakınızsa, en güzelit astik ederse biz de onun en kolaya hesabdaki kolaya hazırlarız. Kim de cimrilik eder malından vermese. kendisini zengin sayıp en güzel olanı da yalanlarsa biz de onu zor olana yönlendiririz. Evet. Kulun kadere inancında iki tane gerekli şey vardır ki o da ona farzdır. Birincisi kulun yapılması kendisine yasaklanan şeylerden kaçınmasına ve kendisi için takdir edileni farzları fiiliyata dökmesinde Allah'tan yardım dilemesi Onu kolaya yöneltip zorluktan uzaklaştırması için Allah'a dua etmesi farzdır. Böylece kul Allah'a tevekkül eder ve kötülükten ona sığınır, hayla ulaşıp şerden sakınmada Allah'ın Allah'a yardım yardıma muhtaç olduğunu ne yapar bilir ve aciziyetini itiraf eder. İkincisi ise. Kulun kendisine karşı gelen bela ve musibelerde ümitsizliğe kapılmayıp sabretmesidir. Çünkü kişiye bir bela geldiğinde insan oturup ne yapmalı düşünmelidir. Ne yaptım da bu benim başıma geldi? İnsan yaptığı harekete ne yapar bilir. Çünkü iyilikler Allah'tan, kötülükler Sizin kendi ellerinizden işlediklerinizden. Eğer hatasını bulursa ne yapacak? Hemen tövbe etme yoluna gidecek. Yok bulamadıysa bu Allah'ın nedir? Bir kaderidir. Ona da ne yapacak? Sabredecek, ümitsiz diye düşmeyecek, Allah'a sırt çevirmeyecek. Ve gelen musurbetin Allah'tan geldiğini bilip razı olacak. İşte kadere iman nedir? Budur. Evet, böylece dünyada selamet bulur. Bilir ki kendisine bir musibet gelecek olsa, o musibeti uzaklaştıracak Allah'tan başka kimse değil. Hiçbir kuvvette de nedir? Yoktur. Aynı şekilde kendisine takdir edilmemiş bir şeyi Allah istemedikçe hiç kimse kendisine ne yapamaz? Veremez. Kulun kendisi için takdir edilen kadere rıza göstermesi gerekir. Çünkü kadere olan rızası onun yüce Allah'ın rububiyetine tam manasıyla iman etmesinden ileri gelir. Her Müslüman Allah'ın iradesine uygun bir şekilde cereyan eden kaderin fiiliyatına olan kazaya iman etmesi, rıza göstermesi imanın şartlarındandır. Yüce Allah bir şey yaptığında o işi adalet ve hikmet çerçevesinde yapar. Kendisine neden, nasıl, niye böyle yaptım sorusu ne yapılamaz, sorulamaz. Kulun kalbinin Allah'ın verdiği musübetin yanlışlıkla kendisine gelmeyeceğine, yanlışlıkla kendisine gelecek bir musübetin Allah'ın iradesi ve kazası olmadan isabet etmeyeceğine inanması, onun meydana gelen olaylar karşısında tere tere düşmesine ve hayal etler içinde kalmasına sebep olur. Yani şansım yaver gitti, tesadüf şöyle oldu diyenlerin sözleri nedir? Bunlardır. Hiçbir zaman tesadüf ve şans nedir? Yoktur. Bunlar küfürdür.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 kalbi ve gönlü rahatlar mutmain olur. Kendisine isabet eden musibetlere sabreder, yapmış olduğu yanlış işler için tövbe eder. Yüce Allah'ın onun için takdir ettiğine razı olur. Böylece kendisine gelen musibetlere sabrettiği için emredilenleri de yapmış, bu ikisinin arasını birleştirmiş olur. Kardeşlerim, irade iki şekildedir. Birincisi kevni, ikincisi de şerî iradedir. Bu irade, kevni irade, Yüce Allah'ın yarattığı bütün her şey için geçerlidir. Dilediği olur, dilemediği olmaz. Yüce Allah'ın murad ettiğinin muhakkak olması gerekir. Kainatta vuku bulan her şeyin Yüce Allah tarafından sevilmesi, hoşnut olunması gerekir. meydana gelmesi için şart değildir. Kevni irade, Yüce Allah tarafından yerler ve gökler yaratılmadan önce takdir edilmiştir. Şeri irade ise Allah'ın istediği, dilediği, razı olduğu amellerin hadiselerin vuku bulmasını sağladığı, bu sevdiği, istediği şeyleri yapanların razı olduğu iradedir. Yüce Allah'ın bir şeyi sevmesi vuku bulacağı manasına gelmez. Ancak kevni irade ile meydana gelmesi istenirse o zaman vuku bulması gerekir. Allah Azze ve Celle ayeti kerimesinde Allah sizin için kolaylık diler, zorluk dilemez buyurmuştur. Yüce Allah kulunun iman etmesini, itaatta bulunmasını, iyi ameller işlemesini ister. Allah'ın Bunu arzular ve bunu sever. Kuluna sevdiği işleri yapmaları için emreden emrine uyanları mükafatlandırır ve onlara güzel karşılık verir. Hiç kimse Allah'ın iradesi olmadan isyan edemez, asilik yapamaz. Onun dilediğinden başka hiçbir şey vuku bulmaz. Evet. Kaderi değiştiren sebeplere baktığımızda bunların başında dua, sadaka, kulun yapmış olduğu işlerde dikkatli davranması, ilaç kullanması, yaptığı işi en sağlam şekilde yapması gibi sebepler bunlar nedir? Kaderi değiştiren şeylerdir ama neticelerini, sonuçlarını bilen yine Allah olmaz hasebiyle o da nedir? Bu da bir kaderdir kaderin cüzlerinden. bir gürlüsü. Kader kardeşlerim Allah'ın yarattıklarından gizlediği bir sırdır. Öyleyse hiç merak etmeyin. Hiç üzerinde düşünmeyin. Böyle mi olacaktı? Şöyle mi olacaktı? Demeyin. Ne yapın? Amel edin. Amel edin. Amel edin. Şöyle mi olsaydı, böyle mi olsaydı, Kalem önde mi gidiyordu, arkada mı gidiyordu veyahut işte şöyle şöyle miydi? Ne kadar fikir yürütürseniz yürütün, hiçbir şey elde ne yapamayacaksınız, edemeyeceksiniz. Neden? Bir kulun bir sırrı varsa, bunu eninde sonunda araştırarak bulabilirsiniz. Kuldur, acizdir, açık verir. Muhakkak bir şekilde kendini ne yapar? Ele verir. Ama Allah Azze ve Celle'nin sırrı ise hiç kusura bakmayın. Ömrünüzü de harcasanız, daha sonraki torunlarınız da izininizden gitse yapacağınız hiçbir şey yok. Kaynatta ki her şeyin gerçek halini Allah'tan başka hiç kimse bilmez. Kulun sapkınlığa düşmesi, hidayete ermesi, ölmesi, dirilmesi. kiminin borca nimetlenip, kiminin de az rızık alması hepsi Allah'ın takdiridir. Yüce Allah'ın ezeli ilmiyle olacakları ve olan her şeyi bilmesi insanlık için bir kaybî meseledir. Kayıp ise Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceği bir ilimdir. Ve kayıp kulların nazarında meçhul bir şeydir. Bu sebepten dolayı hiç kimse kaderi Yapmış olduğu günahlara kaderimde vardı diyerek delil olarak getiremez. Eğer böyle bir şey olacak olsaydı, günah işleyenlere hesap sorulamaz, zalimlere cevap verilemezdi. Müşrikler öldürülmez, günah işleyenlere hat uygulanmazdı. Zalimler zulmünden alıkonmaz, din ve dünyada fesada. Oğul oldu. Evet. Demek ki kader Allah'ın kulları üzerinde neymiş? Bir sıfır. Kullu dünya yaşası, yaşantısında iki türlü musibetle karşı karşıya kalır. Kullun kendinden gelen musibeti bertaraf edecek gücü vardır. Böyle olduğu halde o musibet karşısında acizlik gösteremez, elinden geleni yapmak zorundadır. İkincisi ise kur kendisine gelen musibet karşısında yapacak hiçbir şey yoktur. Böyle bir durumda da ümitsizliğe, paniğe kapılmadan Yüce Allah'a yönelmeli. Ondan derdi neyse çözümü konusunda yardım istemelidir. Çünkü Yüce Allah musibetleri daha vuku bulmadan nasıl ve ne zaman vuku bulacağını çok iyi bilir. どういうこと لَا حَوْلَ وَلَا خُوْوَتَ اِلَّا بِللّٰهِ Bu sana takdir edilmiş doksan dokuz bela ve musibetin önüne geçer. Yani sen bilmiyorsun ama bir söylediğin söz sana gelecek bela ve musibetleri ne yapıyor? Önüne geçiyor. Her musibet için meydana gelişi esnasında Allah bazı sebepler yaratmıştır. Böylece musübetin bertaraf edilişinin yollarını da bize öğretmiştir. Dolayısıyla kul, eğer sebeplere sıkı sıkı sarılırsa musübetleri bertaraf edecek gücü de kendisinde ne yapacak bulacaktır. Dinimiz sebeplere sarılmayı emretmiş, sebepler doğrultusunda hareket etmeyeni ayıplamıştır. Çünkü kul bu fiiliyle kendisini tehlikeden korumamıştır. Bütün bunların yanı sıra, eğer kulda musurbetlere karşı koyacak güç ve imkanı yoksa, o zaman kul mağdur olmuş olur. Bir yerde veba varsa, oraya ne yapmayın? Gir. Girmeyin. Girmişseniz çıkmayın. çıkmayın. Şimdi birinciyse sarılmak, dinin nesi? Emli. Oradasın. Artık çıkmayacaksın. Artık Allah'a、e, Tevakkül edeceğim. Yaşarsan yaşatacak Allah. Ölürsen、evet. öldürecek. Allah. Yine de nedir Allah? Oradan ne yapmayın, çıkmayındur. Kullun sebeplere sarılması Allah'a tevekkül etmesine mani değildir. Çünkü sebepler kaderin yüzlerinden biridir. Dolayısıyla kader sebepleriyle bir bütündür. Her halükarda Allah'a tevekkül etmeyi gereklidir. Kul yapacağı işlerde sebeklere sarılacak sonra Allah'a tevekkül edecek. Ondan kaderin hayırlı olmasını isteyecek. Eğer başına bir musibet gelecek olursa قَدَّرَ اللّٰهُ مَا شَاءً Allah takdir etti, diledi, yaptı diyecek. Ve kula musibet gelmeden evvel Musibeti önleyecek sebeplere sarılması gerekir. Çünkü kader ancak başka bir kaderle def edilir. Kötü kaderden sana sığınırım diyor. Düşmanlarımın sevilmesinden sana sığınırım. Tembellikten, acizlikten, korkaklıktan sana sığınırım diyor. Sebeplere ne yapacak insan? Sarılacak diyor. Şüphesiz ki bütün peygamberler kendilerini düşmanlarından koruyacak sebeplere sarılmıştır. Halbuki yüce Allah onları korumuş, onlara davetleri esnasında yardım etmiş, vahiy ile desteklemiş.、Evet. Ama hepsi de sebeplere sarılarak ne yapmış? Allah'a tevekkül etmiş. Allah'ın dini hakim olsun diye cihad etmişler mi? Oturup da Allah kâfirleri öldürsün dememişler.、Yani. Demek ki kadere girişte ne varmış? Dört tane rükun var. Bunlarda nedir? Bu dört mertebeyi çok iyi bilmemiz gerekir. İlim, yazı, dileme, yaratma. İlim neydi? Allah'ın ilme, cümleten, tafsir eden, ezeli ve ebedi her şeyi bildiğine inanma. Kulların fiillerini Olacak olmayacak her ne varsa ilmiyle ne yapar bilir. Yarattığının rızkının ne kadar olacağını, fiylini, cehenneme mi cehennemeye mi gideceğini ne yapar bilir. Şüphesiz kendi yolundan sapanı da en iyi bilen Rabb'mdir. Doğru yolda gideni de en iyi bilen kimdir Rabb'mdir. Ve Allah'ın yazması kıyamete kadar yaşayıp yaşatacağı mahrukatın kaderini. İlminin her şeyi kuşatmasından dolayı Levhumafuzda yazmıştır. Her şeyden nufuz eden Allah'ın meşiyetinin dilemesinin kudretinin şuurüne istediği şeyin olduğu, istemediğinin olmadığına ne hareket, ne sükun, ne hidayet, ne de dalâlet ancak Allah'ın meşiyetine nedir? Tabi'dir. Ve bu mertebede Allah'tan gayrı kainatta her şeyin Yoktan var olma zatlarıyla, sıfatlarıyla, hareketleriyle Allah'ın mahluk olduğuna iman etmeyi ne yapar gerekir? Evet. Soru: Rızık artar mı, eksilir mi? Artar eksilir. Rızık sadece yenilen bir şey midir, yoksa kulun sahip olduğu bir şey, her şey rıziktir? Her şey. Cevap. İki türlü rızık vardır. Birincisi Allah'ın kişinin rızık olacağını, yiyeceğini bildiği şey. Bu değişmez. Yani bir meleğin gelip, bunun rızık ne olacak, sayıklerden ne olacak, şakilerden ne olacak, eceli ne olacak diye sorduğu var ya, biri değişmez. İkincisi Allah'ın yazdığı ve meneklere bildirdiği rızık. Bu rızık sebeplere bağlı olarak artar da eksilir de. Çünkü Allah meleklerine kul için bir rızık yazmalarını emreder. Eğer Allah'ın rahmeti kula erişilse bu rızk kulun için artar. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim rızkının genişlemesinden ve yaptığı hataların unutulmasından hoşlanıyorsa slayı rahimde bulunsun akrabalık bağlarını gözetsin. Aynı şekilde Daud aleyhisselamın ömrü kaçtı? 40. 60, 60. Evet. 40 yaşına geldiğinde Allah ömrünün 100 sene olmasını ne yaptı? Öngördü. Çünkü Adem aleyhisselam ömründen bir kısmını oğlu Daud'a ne yaptı? Verdi. Verdi. Ama Allah ona <gülüyor> ne kadar takdir etmişti? Bin bin yıl. Evet. Yine. Ömer'in şu sözüne baktığımızda Allah kendisinden razı olsun. Allah'ım eğer benim bedbahlardan olmamı yazmışsan bunu sil. Beni mutlulardan kıl. Amin ya Rabbi. Amin. Çünkü sen dilediğini siler, dilediğini、Amin. sabit kılarsın. Evet. Nuh Aleyhisselam'ın da şu sözü örnektir. Allah'a kulluk edin. Ona karşı gelmekten sakının. Ve bana itaat edin ki Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vakte kadar tehiletsin. Yani azabınızı ne yapsın, tehiletsin. Rızık elde edilmesini aracı kullanılan rızıklarda yüce Allah'ın takdir edip yazdığı şeyler arasında yer alır. Eğer Allah kulun çalışması ve kazancıyla rızıklanmasını öngörmüşse ona çalışmayı ve kazanmayı ilhameder. Çalışmasıyla elde edilmesi öngörülen bu rızık çalışma dışında elde edilemez. Çalışma ise iki türlüdür. Çalışmanın bir türü tamamen rızık elde etmek için zanaat, ziraat ve ticaret gibi bir kısmı da çalışmanın dua, tevekkül ve mahlukata ihsan etme şeklinde olur. Çünkü kul kardeşine yardım ettiği sürece Allah da ona ne yapar? Yardım, yardım, eder. yardım eder. Aynen bu Mescitte bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabını irşad ederken bir tanesi geliyor, kardeşini şikayet ediyor. Ey Allah'ın Resulü ben çalışıyorum, o akşama kadar mescitte oturup yür. Ben çalışıp didiniyorum, o ise hiçbir çalışma gayret içinde değil dediğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kardeşine bakıp diyor ki, belki de kim bilir sen onun yüzünden rızıklandırıyorsunuz. Yani çalışma nedir? Mahlukata yapılan ihsan senin de rızkının artmasına, sana gelen rızkın gelmesine ne yapıyor? Sebef oluyor. Veyahut Ramazan ayı içinde işlediğimiz bir hadis hatırlayacak olursanız Müslüm'deki adam ıssız bir çövde giderken bir buluttan ey bulut falanın tarlasına ah diye ne yapıyor? Bir ses duyuyor. Bos Toprak içinde olan bir çölde bir bakıyor ki bir tarla ve o bulut gidiyor o tarlaya suyu ne yapıyor bırakıyor ve tarlada çalışan bir adam adını soruyor buluttaki ses adam diyor ki sen benim adımı niye sordun sana ne o da diyor ki ben bir bulut gördüm bulutun içinden de bir ses geldi ey bulut git falan adamın tarlasına suyu bırak. Senin isminde o, ne yaptın da bu ıssız çöl yerinde bu bulut senin tarlana suyu bıraktı? Vallahi diyor, ben mahsulü üçe ayırırım. Bir kısmını kendi ehlimle yerim, bir kısmını Allah yoluna infak eder, bir kısmını da tekrar tarla için tohum ayırırım. Vallahi diyor, sen kazandın diyor. Demek ki malın üçe bölünmesi, bir kısmını Allah yoluna infak edilmesi kişinin de malının bereketlenmesine ve artmasına da ne yapıyor? Sebep oluyor. Allah da ona ne yapıyor? Yardım ediyor. <gülüyor> Rızık kavramıyla iki şey kast edilir kardeşlerim. Birincisi kulun yararlandığı şey, ikincisi kulun sahip olduğu şey. Allah Azze ve Celle kitabında kendilerine verdiğimiz rızıklardan infak ederler. Veyahut size verdiğimiz rızıktan harcayın ayetlerinde Bu ikinci kısım rızık kastedilir. Bu Allah'ın helal olarak kişiyi sahip kıldığı mallardır. Birinci kısımdaki rızıksa şuna şu ayette işaret edilir: Yer yüzünde yürüyen her canlının rızkı bize aittir. Yani Allah, Allah Azze ve Celle üzerinedir. Yine bu hukuk altı Peygamberimizden rivayet edilen şu hadiste rızıktan söz edilmiş. Kişi kendisi için takdir edilen rızkı tamamlamadan ölmez diyor. Kullarıma söyle rızkım daraldı, rızkım kesildi diye rızkını masıladan aramasın. Muhakkak ki Allah bir kula bir rızık nasip etmişse o ona ulaşmadan o bedende ne yapmaz? Hayır olmaz diyor. Kul helaliye de haramda. Bu yedikleri birinci kısım rızık itibarıyla rızıktır, ikinci kısım rızık itibarıyla değildir. Kulum çalışarak kazandığı ama yemediği şey de ikinci kısım rızıklandır. Birinci kısım itibarıyla değildir. Çünkü bu gerçekten mina aldığı bir maldır, kendi malı değildir. Doğrusunu herkesten daha iyi Allah bilir. Soru: Bir adam yor kesse. Hırsızlık yapsak, haram yese, bu yediği ve çalıp çırpdığı şeyler, onun Allah tarafından garanti edilen rızkından mıdır, değildir. Allah garanti edilen rızkıdır ama kendisi haramından katan. Cevap, bu Allah'ın ona mübah kıldığı rızık değildir. Allah bunu sevmez, bundan razı da olmaz ve bu nitelikte bir maldan infak edilmesini de yasaklanmıştır. Çünkü besmelesiz alınan abdestten haram maldan sadakayı Allah ne yapmıştır? Men etmiştir, yasaklamıştır. Size rızık olarak verdiklerimizden infak edin demiştir. Haram yollardan elde edilen mallar bunların içine ne yapmaz? Girmez. Bilakis Allah bunu ne yapmıştır? Kınamıştır. Ve mallarınızın arasında haksız yollardan yemeyin. Duruda da belirtilen durum haksız ve bahtil yollardan yenilme kapsamına girer ki ancak bu Allah'ın önceden bildiği ve takdir ettiği nedir? Bir rızıktır. Nitekim hadiste sizden birinizin yaratılışı şöyle gerçekleşir: 3-40 gün geçtikten sonra ana rahmine bir melek gelir. Bunun rızı ne olacak? Eceli ne olacak? Sayit mi? Şakimi? olacak. Bunlar ne yapar? Hepsi tek tek yazılır. Allah kulun hayır ve şer olarak işleyeceği şeyleri bildiği gibi hayırdan dolayı sevap, şerden dolayı da ne yapacak? Cezâ verecektir. Aynı şekilde helal ve haram olarak kişinin edindiği rızıkları da yazmıştır. Bunun yanında haram yollardan elde ettiği rızıklardan dolayı kulu cezalandıracaktır. Sakın kafanızı yormayın. Haram rızık Allah'ın takdir ettiği ve meneklerin yazdığı bir şeydir. Bu da Allah'ın dilemesinin kapsamına girer. Allah'ın yarattığı şeyler arasında yer alır. Bununla beraber Allah bunu haram kılmış, yasaklamış. Bunu işleyen kimseye hak ettiği oranda da gazab etmiştir. Onu yerecek ve cezalandıracaktır. Ve hanginizin ameli daha güzel bunu denemek için ölümün ve hayatı yaratmıştır. Kişi kendisine emredilen sebebi yerine getirir, gücünün dışında olan hususlardaysa Allah'a tevekkül eder. Toprağı eker, ne yapar? Göğe bakmıyor. Göğe bakmıyor. Gücü toprağa ekmeye kadardır. Yağmuru yağdırmaya değil. Onu bitirmeye değil, bereketlendirmeye değil. Evet, tüccar da mal getirecek ve onu ne yapacak? Satacak. Ancak insanların kalbine bu malı talep etme duygusunu koyma, kâr edeceği bir fiyat verme gibi hususlar kulun gücü dahilinde değildir. Kişi gücünün yettiği şeyleri yaparsa, Allah aciz kaldığı şeylerden dolayı onu cezalandırmez. İstek belli bir şeye yönelik olmaz, bilakis rızkın kendisine yetmesini sağlayan şeylerle ilgilidir. Tıpkı herhangi bir belirlemede bulunmadan Allah'tan yeteri derecede rızık isteyerek dua eden kimsenin misali gibi. Çalışmaya gücü yeten bir kimsenin kendisinin çoluk çocuğunun nafakasını temin etmesi ya da borcunu ödemesi gereken kimse gibi. Böyle bir kimsenin çalışması vaciptir. Çalışabildiği halde bunu terk ederse günahkar olur. Nasıl olsa benim rızkım yazıldı. Ben niye çalışayım oturayım rızık ayağıma gelsin dersem bu insan ne olur günahkar olur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ve peygamberlerin geneli rızık rızıklarını elde etmelerine yarayan hep işleri yapmış sebeplere ne yapmış sarılmıştır. Ve İbn Ömer'in rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulunü İsallatü Vesselam şöyle buyurmuştur: Kıyametin hemen öncesinde insanlar tek ve ortaksız Allah'a ibadet etsinler diye kılıçlan gönderildim. Benim rızkım kılıcımın ucundadır. Evet. Yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kişinin yediğinin en üstünü kendi kazancıdır demiştir. Davut aleyhisselama bakın zırh yaparak geçinen birisi. Zekeriya aleyhisselam marangoz birisi. İbrahim aleyhisselamın birçok sürüleri vardı. Öyle ki Kur'an'a bakıyorsunuz peygamberler geldiğinde insan kılığında Onlara hemen ne yapıyor? Bir sığır kesiyor, önlerine getiriyor. Olmayan birisi neyi kesecek? Yani hepsi sebeplere sarılan peygamber oldukları halde oturup ağzını açıp da gökten ağızına bir şey düysün diye değildir. Hepsi sebeplere sarılmıştır. Bakın ki her şeyin yaratıcısı kimdir? Allah'tır. Fakat Kur'an ve hadislerde kötülük ancak Aşağıda işaret edilen üç şekilde Yüce Allah'a izafe edilir. Birincisi, genelleştirme yoluyla. Allah her şeyin yaratısıdır. İkincisi, sebebe izafe olarak yarattıkları şerir, şeylerin şerrinden Allah'a sığınırım diyor. Felak ve nasya okursanız orada birçok şeye sığınırım diyor. Üçüncüsü ise, nedir? Fa'il hasf ediliyor. Bilmiyoruz yer yüzündekiklere kötülük mü murad edildi, yoksa Rabları onlara bir hayır mı diledi? Bu üç izafe tarzının üçü de Fatihasüresinde yer aldığını görüyoruz. Alemlerin Rabbı Allah'a hamdolsun. Burada bir genelleştirme söz konusu. Nimet verdiklerinin yolunu kazaaba uğramışların değil. Burada ne var? Kazağın faili. hafzedilmiş ve sapmışların burada ise sapma orgusu mahlukğa izafe edilmiş buna İbrahim aleyhisselamın şu sözünü de gösterebiliriz ne diyor hasta olduğum zaman bana şifa veren Allah o durdur evet